resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şüpheliği bırak şüphe vermeyene bak içinde kuşku yaran şeyleri terk et ve kuşkusuz bir iklimde yaşa zira günün doğruluktan huzur bulur yalandan kuşku duyar doğruluk insanın içinde itminan ve oturaklaşma hasreder yalan ise burkuntudur bulantıdır mealindeki hadis-i şerifinde sıdkı itminan vesilesi ve yalanı da kuşkunun ta kendisi olarak tarif etmesini nasıl anlamalıyız? Hadi Şerif de da bu kilema aleyeri bu diyor. İşte o şüpheli şeyler meselesi var. Elden geldiğince diyemem ben o meseleyi. Yani onun koyduğu çerçeveyi dar görerek biraz onun dışında da bazı şeyler olabilir diyemem. Biraz evvelki mülazı o mevzu da sahibi selâih birisine ait. Konjektürü çok iyi gören birisine ait, şartları çok iyi okuyan birisine ait, bütüncül bir nazarla bakan birisine ait. Ben öyle diyemem. Fakat hadis şerif açıktan akça, tamayeri bu İçinde içinde senin bir kuşku, bir şüphe uyarabilecek şeyleri bırak da bence, içinde hiç şüphe bırakmayacak şeyleri yap. Yani, iki şey ortasında kaldığın zaman, ha şu biraz şüpheli yani, benim içim tam hazmetmiyor. Vicdanım ona evet demiyor. Bir yönüyle hele Müslümanlık insanın tabiatına var olmuşsa tabii tepkiye maruz kalıyor bu türlü şeyler. Bir vesileyle arz etmiştim onu. Müslümanlık, diyanet. İnsanın tabiatının bir derinliği haline geldiği zaman her meseleyi böyle iradeyle karşılama gibi bir zorluktan insan kurtulur. Bir yönüyle artık insanın tabiatı fena şeylere karşı Reaksiyon gösterir Tepki verir Yani bir fuhşiyata karşı Bir münkerata karşı Bir naho şeylere karşı Bir naseza nabeca şeye karşı Tepki verir Ve bu tepkiler tabidir Hatta bazı ehlullah da O tabiatları Doğrudan doğruya mesela haram Dokmayı ağzına koyduğu zaman Yutamıyor Elini şüpheli bir şeye uzattığı zaman Da eli titriyor belki Belki itiyorlar kendisini arka üstü düşüyor. Onların menkibelerini de görüyorsunuz. Bunlar bir yönüyle meselenin artık tabii çerçevede ele alınması demek oluyor. Bu da sizin iradenizin yükünü hafifletiyor. Müslümanlık işlene işlene tabiatın derinlikleri, derinliği değil derinlikleri haline gelirse ihsas çapında itisas çapında tamamen tabiatınıza mal edilirse şayet çok defa siz iradenizi kullanmadan, belki çok zorlanmadan, az bir gayretle, az bir cihetle tabiatınızın tepkisiyle o meseleden uzaklaşabilirsiniz. Tiksinti duyarsınız. Allah'ın münker gördüğü şeyden tiksinti duyarsınız. Allah'ın maruf bildiği ve bildirdiği şeylere karşı da içinizde bir hahiş olur. Bu seviyen insanı bugün belki sizin içinizde de vardır geçmişlerinizin içinde de vardır. Öyle insanlar yaşamışlardır. Sonra Sıdkutu menine tün diyor evet. Doğruluk esas bir şeydir gönüyle. Çok önemli bir itminan kaynağıdır, esasıdır yani. insan doğruluk sayesinde Hz. Üstad'ın yine işaretül icaz ifade ettiği gibi yani sıdkı nedir? Sıdk üzerinde duruyor. Enbiya-i sıfatıdır diyor yani. Onu tasdik etme şeklinden alın da hani sadakat şekline kadar meseleyi indirin yani. Tasdik etmeden sadakat çerçevesi içinde mütalaya kadar geniş dairede ele aldığınızda esasen doğruluk. Yani o mevzuda şimdi senin içinde kuşku hasıl edebilecek bir şey var bir de kuşku hasıl etmeyen bir şey var. Bu benim için de bir kuşku hasıl etti veya etmedi. O mevzuda ne derece doğrusunuz yani? O çok önemli bir mesele. Onunla onun bir irtibatı var. Yani ben bu mevzuda çok böyle kuşku duymadım. Şu meseleyi yapmada, şu işi yapmada, böyle bir yola gitmedi, şöyle bir gayrette bulunmada, şöyle bir şeyi takip etmede ben hakikaten herhangi bir tereddüt içimde yaşamadım kendi kendinize yalan söylüyorsanız bu aslında o yalandır esasen. Keziptir. Dolayısıyla o bir ribedir yani. Evet. Sizin kuşkunuz var kendi içinizde. Bir reybisiniz siz halinizde. Fakat o mevzuda hakikaten mesela bazı şey konuşursunuz ki mesela falan şöyle bir şey dedi. yani Şöyle mi dedi, böyle mi dedi yani ben tam kestiremeyeceğim ama fakat şu kelimelerle ifade ettiğim şeyle onun dediğini ifade edebilirim yani o mevzuda hassasiyet ifade ediyorsun. Doğruluğu ortaya koymaya çalışıyorsun. O bu mevzuda şüpheye meydan vermiyorsun. İşte bu da belki sizin işinize bir itminan hasıl edecektir. Yani bir meselenin böyle bir yanı var. Başla bunun o Sibak ile o mesele irtibatlandırmak lazım. Bir de bilemeyeceğimiz şekilde Doğruluk içimizde itminan vesilesi olabilir. Kezip de içimizde biz Türkçemizde çok meşhur olmayan, Galati meşhur da değildir de az kullanan, Araplar tarafından da kullanılmayan kisip tabirini kullanıyoruz. Hazreti Pir de orada öyle, onu öyle kullanmada mahsur görmüyor, İstidrade bu da. Kezip de sizin içinizde hakikaten bir şüpheye, bir reybiliğe, bir tereddüde dönüşebilir. Burada size hani bugün gün bir şey arz edeyim. Ben burada bir çocuğa ben böyle latife var dedim ki sen bana galiba dua etmiyorsun dedim. Yani önemli bir şey. Şimdi o öyle oradaki o zibeyi Beyi da itminanı kavrayacak yaşta değil. Fakat Selim Fıtrat'ın yetiştiği kültür ortamının ...yalana karşı kapalı bulunmanın... ...hissiyle bana şöyle dedi burada. Ben sizi hatırlayamıyorum dedi o arada. Ben de başını öptüm onu. Şimdi bu doğrudur yani. İşte bu doğru karşısında insan... ...taklak atması lazım. Çok önemli bir doğrudur bu. Şimdi bir çocuk... ...bana şirin gör görünmek için... ...yapıyorum ara sıra diyebilirdi. Bu kuyruklu bir yalan. İşte bazen yapıyorum der. Bu da kuyruksuz yalan. Yalan yani. Hepsi yalan. Bunlar. Bunlar onun kalbi, hayatına ve ruhu hayatına da öyle akseder. Daha yeri bu, hilamala yeri bu. Yani öyle bir mesele de. Yani şu mesele hakikaten içimde kuşku veriyor da ben onu yaptım. Kuşkusu yok da ben onu yaptım. Yok içimde. Evet, kuşku veriyordu filan bu mevzuda. Çok doğru olmak lazım. Neyse yani hakikaten bu meseleye nasıl inanıyorsanız Efendim Efendimiz sellem, kalbine fetvayı sor diyor. istiftayı kalbine sor. Yani yüzlerce müftü o mevzuda sana bir fetva verse yine o mevzuda sen kalbine sor esas. O vicdanına sor. Hakikaten doğru mu bu? Milimi milimine. Kendine karşı yalan söyleme. Bir yönüyle. Vicdanına karşı bir tenaküz yaşama. Bir ikilem yaşama çelişkiye düşme. Doğru neyse onu öyle ortaya koymaya çalış. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in beyan-ı bunu ifade ediyor. O iki kişi şey arasında da ciddi bir münasebet var. En necâtu fis diyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın veya yasıdık ekber Aleyhisselam'ın kemalata çıkaran sıdıktır. Ebu Cehil'i esfel-i e götüren keziptir. Bırakın şu mübalaaları, şu abartıları. Millet nasıl hüküm veriyorsa öyle versin Biz niçin mübalağa yapıyoruz O mevzuda Neden aşırıya gidiyoruz Mübalağa yapıyorsak bir doğru da Mübalağa zımni yalandır Bir yalanı Bir olumsuzluğu olduğundan Fazla büyütüyorsak o da bir yalandır Hafizan Allah Bence doğrultudan ayrılmamak lazım Evvela Dünyevi olarak bir itibarımız vardır Bizim yarın bunlar Yüzümüze vurulduğu zaman mahcup oluruz ve bir yönüyle de bu hizmete harekete bütün mümin kardeşlerimize vahdeti mesele açısından fatura edilir nazik bir konu mesele nasılsa meseleyi öyle vazifmek lazım milimi milimine doğru konuşmak lazım mesela diyelim ki en mahsursız gibi görülen bir şey yani efendimiz için ilah demedikten sonra ne derseniz deyin çok büyük satlar demişler yani, Allah'ın en makbul ibadı, bir abdur, bir mahluktur. Fakat bizim gibi abd değildir, bizim gibi mahlukta değildir. Ayrı bir mesele. Dolayısıyla da onu biz bu türlü şeylerde muhaverelerimizin, müzakerelerimizin üstünde tutmamız lazım. Buna aşkın denir mi? İsterseniz aşkın diyerek onu bu mevzunun dışında tutalım. Fakat sahabe-i kiram hakkında konuşurken orada da tasvirlerimiz böyle meseleyi kurgulamalarımız kendimize göre kendimize göre bir kısım şeyler uydurmamız o meseleyi daha canlı şekilde sunma, sunmamız için bazı şeyler uyduruyor ortaya koyuyorsak bunlar da birer yalandır bazıları bağışlayın kuyruklu yalandır mesela birini bahsediyoruz Musa bin Umeyr yani Hakikaten kitaplarda öyle bir şey var mı? Onu gören, ondan nakleden insanlar öyle bir şey naklediyorlar mı? Zayıf bile olsa, belki bir yanıyla tergib adına, bir yanıyla teşvik adına, o zayıf şeye dayanarak deniyor. Böyle bir şey rivayet ediliyor, bu da demiştir Fakat orada o meseleyi roman yazıyor gibi, hikaye yazıyor gibi, istareyi temsiliye yoluyla, belli meseleler, belli konular hayalde sabit tutularak bir yönüyle değişik bir ifade ve üslupla temsili istareler şeklinde yazılması ayrı bir meseledir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temsili istare ile alakalı ifade ve beyanları bir mücellet haline getirilmiş ve neşredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de istare temsiliyeler vardır. Daraballahu meselam, daraballahu meselam, daraballahu meselam. Ama Böyle oturup kendine göre şu daha cazip olur. Bu daha böyle dramatik görünüyor. Bunu şöyle bir yalan uydurayım. İşin içine böyle bir şey koyayım. Hazreti Üstad'ın ifadesiyle lemahatta meyyit hayat veremez. O yalan öldürür esasen orada. Hele bir de böyle insanlarda işte gerilim hasıl etme mevzu, heyecan uyarma mevzu, arkası yarın dedirtme mevzu gibi böyle kocaman kocaman kuyruklu yalanlara girerek böyle sözle hizmet ediyorum şeklinde görünmek bence bunların hepsi yalandır burada. Evet ve bunlarla bir yere varılamaz. Yalanın beyazı da mel'umdur. Mavisi de mel'umdur. Yeşili de mel'umdur. Karası da mel'umdur. Geçen de bazılarına mikrofon uzattılar ve aynı zamanda kamerayla da karşılarına çıktılar. Birisi diyor ki bazıları ne pahasına olursa olsun yalan söylememek lazım. Madem Allah yalanı yasak etmiş, da 2. sure celilede münafıkları anlatırken bir makanı eksibun diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde bunlar kezibe saplandıklarından, hilaf-i beyana saplandıklarından. Hani yalanın tarifine bakınca diyen insanın Esas gerçek kanaatına aykırı beyanda bulunması. Yani doğru bildiği şeyin aksini söylemesi. Bir yalanın tarifi olarak ortaya konan şeyin birisi bu. İkincisi de ilmi ilahiye göre hilafi vakı ifade demektir. Yani Allah ilminde bir hadise nasıl, nasıl bileniyor, onu tam tersine çevirip başka şekilde ifade etme, İlmi ilahi karşısında ilafi vakı beyanında bulundu. Demek oluyor bu. Şimdi çok kimseleri orada işte kamerayı aldılar hem de mikrofon uzattılar. Yine ben ona sevindim yani 10 tane insana uzattılarsa 6-7 tanesi dediler ki ne pahasına olursa olsun ne eşimle iyi geçinme adına ne çocuklarımı idare etme adına Yalan kat yem caiz değil. Madem Allah bunu yasak etmiş ve büyük bir günah sayılıyor. Fakat bazı böyle dekolte adamlar var. Onları da kendilerine göre bazı yerlerde yakalamışlar. Ben diyor yalan söylemeden hanımımı nasıl idare edeceğim ki diyor. Sen yıktın zaten her şeyi. Şimdi şu sözün söyleme yetti sana. Hanımım bundan sonra Söyledin, ağzını açtığın her şeyde diyecek ki acaba bu yalan mı doğru mu beni yine aldatıyor mu bu insan hafiz Allah. evet ve bir yalan bin tane doğruyu yakar bitirir diyor bir tane yalan bin tane doğrunun canını okur o var ya imtihanlarda hani doğru yalan yanlışın doğruyu götürmesi gibi yalan öyle bir şeydir Hafizan Allah. Ve o yalanın tarifinde ilmi ilahide mahiyet nefsül emriyesine uygun o şeyi farklı bir çerçevede, farklı bir formatta sunma eğer yalan ona deniyorsa o Allah'a karşı öyle bir cinayettir ki. Allah Celle Celal, bu meseleyi ben böyle biliyorum. Ya utanmaz sen onu nasıl öyle söylüyorsun? Evet. Bu mesele var yani. İnsanın kendi inandığı böyle işte öyle kabul ettiği meselelerin aksini söylemesi biraz dar dairede bir şey. Ama yalanın tarifin bir mesele varsa çok ağır bir şey. Bu açıdan çok temkinli olmak lazım, çok dikkatli olmak lazım. Bazen diyorum da ben o mevza çok hassas değilim. Birinden duyduğum şeyi eskiden hafızamda tuttuğum gibi tutamıyorum. Belli bir dönemde bana demiş ki, yani ben şöyle otururken hani şunu hissediyorum, böyle otururken de bunu hissediyorum. Mesela sağlı olarak ediyorum bunu. Şimdi ben bu mesele hikaye ederken yani arkadaşımızın hassasiyeti diyelim. Dizde otururken mesela belki öyle bir şey demedi bana. Dizde otururken ben kendimi biraz daha huzurlu hissediyorum. Böyle kendimi saldığım zaman da huzursuz hissediyorum. Şimdi hangi kelimelerle bunu bana naklettiyse o mevzudaki vefanın gereği, o işi doğru nakletmenin gereği, Allah'ın ilmindeki o formata, riayetin gereği, o meseleyi bana nasıl söylemişse öyle ifade etmeye çalışmak lazım. Yani o sabi efendilerimizin ve bunlar arasında İbni Mesud gibi kimselerin kendisine Efendimiz şu meseleyi şöyle demişti, hani sen de böyle duydun mu? Birkaç defa la havle, şekiyor, la havle ve la illa billah oturuyor, kalkıyor şöyle mi demişti, böyle mi demişti, böyle oturup kalkıyor. Onun gibi müstesna bir dima. Dünya kadar hadisi şerifi hafızasında tutan bir insan. O meseleyi aynı ile nakletme. Vaka orada bir farklılık var. Çünkü nakledeceği şeyler dinin ruhuyla, özüyle, usulüyle alakalı şeyler. Fakat ne olursa olsun bir insan falandan bir şey naklediyor, falandan bir şey naklediyor. Milimin milimine onu söylemek lazım. Hazreti Pir bir yerde esas oradaki bir nuansa dikkati çekiyor. Ya süküt etmek ya doğru söylemek diyor. Süküt edersin. Yani o sana heyetine, arkadaşlarına, davana, hizmetine bir zarar getirecekse yani burada istintak edildiniz siz. Tavırlarınıza, davranışlarınıza, temsil gücünüze Güzel yanlarınızla yani arzu ediyorsunuz, keşke başkaları böyle şu Müslümanlığı seçse. Yani kalkıp size diyebilirler ki, var mı böyle bir arzunuz? Burada sükut takımı kullanıyorum ben, mahkemelerde bile yani. En dev, cürümlü insanlar, mücrimler bile ben sükut hakkımı kullanıyorum diyor. Evet, ya sükut veya doğru konuşma, çok önemli. Yalanın revaç bulduğu, Mehmet Akif'in ne koşturuyorlar? Yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç değişim olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman serap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin, kesilsin vicdanlar lal, Bu izmihlal ahlakı yürürken, Kalmaz istiklal. Hazreti Ustat o mevzu kesip atıyor onu diyor. Evet zaman o hükmü nesketmiştir diyor. O hassas insanlar kalpleri titreyerek meselenin getirisiyle götürüsü arasında bir denge kurup den bu kilama yeri bu çerçevesi içinde vicdanlarını rahatsız etmeyece şekilde hilaf vakı gibi görülen bazı şeyleri öyle söyleyebilirler. Bir, bir diğer mesele de Seyyid-i Hazreti İbrahim'in yaptığı gibi, belki diğer peygamberlerin yaptığı gibi ma'ariz nevinden olan şeyler var. Yani öyle bir söz söylüyorsunuz ki karşı taraf onu kendine göre anlıyor. Fakat siz de kendi niyetinize göre vazetmiş oluyorsunuz. İşte en meşhur hani bildiğiniz şey orada vakıf da vardır vaka. Bu putları kırma işini sen mi yaptın? Kele bel feale. Belki o yaptı diyor. Belki o yaptı. Hazreti İbrahim bel feale. Sonra kebirum geliyor. Şimdi orada cezim var. Caiz bir cezim. Orada durursanız bel faale. ben yaptım demektir. Bu yaptı evet. İbrahim yaptı demektir. Fakat enayi kafirler anlamıyorlar. Bel feale kebirum. Onlar zannediyorlar, o büyükleri yaptı diyor. Dolayısıyla da iradi fikir ve imali mukabelede bulunurken bu defa belfâlev kevîruhum onun üzerinden yapıyorlar o meseleyi. Belfâlev kevîruhum diyorlar ki e, sen biliyorsun ki o işte put cansız bir şey. O da hemen o zaman diyeceği şeyleri diyor. İsterseniz sorun. Müthiş bir mantık. Sorun diyor yani kendisine, balta kimin boynundaysa, o puta bir sorun. ''Bes-elûm-kânû yentûûn. ile anfûsîm.'' Kendi kendilerine döndüler, düşündüler. Burada bir mütercim, macilerden bir tanesi diyor ki, ''Başlarını önlerini eğdiler.'' diyor. ''Mephut kaldılar.'' Sonra da zalimin. Kendi kendilerine dediler ya hakikaten siz kendi kendine zulmeden insanların ta kendisisiniz. Doğruyu takip ediyorsa, insan söylüyorsa bir kere başla olumlu şeylerin tesiri Allah tarafından yaratılır. Eğer siz o mevzuda Cenab-ı Hakk'ın kurallarını harfiyen riayet ediyorsanız söylediğiniz o doğru sözü Allah o ölçüde müessir kılar. Bir. İkincisi sizin o mevzuda sarf ettiğiniz hassasiyetten dolayı esas kendi sadakatınızı, bir doğruluk abidesi olduğunu ortaya koymuş olursunuz. Tavrınızla dahi inandırıcı bir insansınız. Şöyle mi demişti, böyle mi demişti, şöyle miydi, böyle miydi, sizin bu mevzuda ezilmeniz, büzülmeniz, o meseleyi ifade etme mevzuunda hatta kısmen tekellife girmeniz, girme mevzuunuz karşı tarafta itinan hasıl eder. İşte o tumani nedir yani? Siz de rahat olursunuz, karşı tarafta rahat olur ve diğer taraftan da Allah Celle Celalü doğrunun tesirini yaratır. Evet ve yalanla insan bir yere varamaz. 7. cümleyi teşkil eden bir makamı yeksibun ve ci irtibatı Münafıkların meşhur cinayetleri arasında azabın kelimesi yalnız kizbe talik edilmesi kizbe talik ediliyor. Kizbin şiddeti kubuh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Kizbin ne kadar çirkin olduğuna şahidi sadık. Sıtk ile Kizip bir arada Zira Kizip Küfrün esasıdır Kizip Nifakın birinci alametidir Kizip Kudreti ilahiyeye bir iftiradır. Biraz evvelki mülazımlar çerçevesinden bakın Kizip Hikmeti Rabbaniyeye zıttır Ahlakı Aliyeyi tahrip eden Kiziptir Alem İslam'ı zehirlendiren ancak kiziptir. alem beşerin ahvalini fesada veren kiziptir. Nevi beşeri kemalattan geri bırakan kiziptir. müseylemeyi i bile emsalini alemde rezil ve rüsva eden kiziptir. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki bütün cinayetler içinde teline tehdide tahsis edilen kelime kiz olmuştur. Bu ayet insanları bilhassa Müslümanları dikkata davet ediyor. Evet, diğer şeye geçeyim. Öbür şeyim mesela var. Kulağa yol ikidir. Ya süküt etmektir çünkü söylenen her sözün Doğru olması lazımdır Veya sıdıktır Neden diyor Şimdi sıdka geçiyor Çünkü İslamiyetin esası sıdıktır imanın hassası sıdıktır Bütün kemalata İsal edici olan şey Sıdıktır Ahlakı aliyenin hayatı sıdıktır Terakkiyatın Mihveri sıdıktır Alemi İslamın nizamı sıdıktır Nev'i beşerik Kabe-i Kemalat'a işal eden Sıdık'tır. ashabı Kiram'ı bütün insanlara tefebuk ettiren Sıdık'tır. Muhammed-i Haşim Aleyhisselatü Vesselam'ı Meratibi beşeriyenin en yükseğine çıkaran Sıdık'tır.